Günaydın Güven Bey merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Açık bilinçte bu hafta ne yapıyoruz? Ee, antipsikiyatri hareketine giriş e, olacak bir şeyler anlatmak istiyorum. Çünkü gelecek hafta e, psikiyatrist bir konuğumuz antipsikiyatri hareketinin e, tarihçesinden bahsedecek. Buna benzer bir konuyu biz birkaç sene önce e, yine işlemiştik, e, majör depresyondan bahsediyorduk. Profesör Timuçin Oral ve Doktor Sinan Gülöksüz konuğumuz olmuşlardı. E, Metin Münir'in o zamanlar T24 haber sitesinde yazıyordu, yazdığı bir yazıdan yola çıkmıştık. E, ben genellikle Metin Münir'in yazılarını hep beğenerek okuyordum T24'teyken. Fakat bu e, depresyon konusunda çok e, kuvvetli ve bence e, desteksiz dayanaksız fikirleri var. Mesela diyordu ki o yazılarından bir tanesinde bu konuda sayısız araştırma yapılmasına rağmen ruhsal rahatsızlıktan şikayet eden hiç kimsenin beyninde kimyasal veya başka bir dengesizlik bulunmamıştır. Şimdi bu gerçekse yani e, Psikiyatrik e, rahatsızlıkların biyolojik bir tarafı yok e, anlamına gelir. E, öyle ise de o zaman ilaç vermek filan e, psikiyatrik hastalıklara karşı doğru değil denebilir. Psikiyatri hareketinin e, işte bizi yönelttiği yanlardan bir tanesi bu. Fakat e, bence bu yanlış. Yani bir kere bir takım biyolojik belirteşler var ve nasıl e, şeker hastası olan bir kişiye, ya işte git biraz iradeni kullan kendini zorla insülin seviyeni yükselt ya da düşür diyemiyorsak majör depresyonda olan insanlara ya da şizofrenisi olan insanlara ya da kişilik bozukluğu olan insanlara da işte biraz kendini sık düzel falan dememeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi tabii antipsikiyatri hareketinin her üyesi bunu söylemiyor ve antipsikiyatri hareketinde bence e, doğru yanlar da var. Çünkü e, psikiyatri e, sosyolojinin ve siyasetin tıpla temas eden, en yakın temas eden alanı. Dolayısıyla e, psikiyatrik e, hastalıkların ya da teşhislerin bazen aslında var olan siyasi bir takım e, düşünceleri güçlendirmek ya da desteklemek için. Kullanıldığı da açık. Özde senin verdiğin bir örnek vardı galiba değil mi siyah kölelerden işte sahiplerinin yanından kaçanlara psikiyatrik bir akıl hastalığı teşhisi konuyor. Çünkü kaçmamaları lazım yani norm kaçmamak işte boyun eğip köleliğe devam etmek bunlar olsa olsa e, akıl hastaları deniyor evet, bu e, 1851 yılında Doktor Samuel Cartwrightın geliştirdiği bir e, teori Dread domani diyere geçiyor Evet şimdi tabi yani şunu görebiliyoruz psikiyatrik teşhis Dolayısıyla çok kullanışlı bir şekilde e, gündeme gelebiliyor siyasi nedenlerle toplumsal sosyolojik nedenlerle. Ee, bunu göz ardı etmemek lazım. Bu açıdan psikiyatrinin ben özel bir alan olduğunu düşünüyorum. Öte yandan e, işte ilaçça e, cevap verecek hiçbir psikiyatrik hastalık yoktur. Bu tamamıyla bir hurafeden ibarettir falan demenin de yersiz olduğu kanısındayım. Bu antipsikiyatri hareketinin e, en başında yer alan, e, kendisi de bizzat bir psikiyatrist olan galiba Thomas Szasz'ın mesela 1961 yılında yazdığı bir kitap var. Ee, akıl hastalığı hurafesi diye çevrilebilir. The Myth of Mental Illness. Ee, ben e, akıl hastalıklarının ya da işte ruh ve sinir hastalıklarının, rahatsızlıklarının tamamıyla bir hurafeden ibaret olmadığını ama manipülasyona açık olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada ince bir denge tutturmak gerekir kanaatindeyim. Şimdi bu konuları hep gelecek hafta e, konuşacağız ve doktor Psikiyatrist doktor Burçin Çolak soracağız. Ben ona giriş olsun diye biraz daha anekdotel bir program yapmak istedim çünkü şizofren tanısı almış bir arkadaşım vardı doktora yaptığım yıllarda ve şimdi geriye bakınca geriye doğru bakınca görüyorum ki aslında doktora yıllarımda bana en makul tavsiyelerde bulunmuş olan kişi de oydu. Dolayısıyla hem kendisini anarak hem de psikiyatrik teşhislerin aslında ne kadar ince bir denge tutturmak zorunda olduğunun altını çizmeye çalışarak biraz bundan bahsedeyim dedim. Fakat ondan önce de çocukluğumda duyduğum galiba annemin anlatmış olduğu ve o zamanlar çok güldüğüm hala da unutmadığım bir fıkrayla başlamak istiyorum. Bu da aslında konumuzla alakalı. Adamın biri işte bilmediği bir şehirden geçiyormuş arabasıyla tekerleği patlamış arabasının. Arabayı bir binanın önüne çekmiş patlak olan tekerleği çıkartmış işte yedek cistepnesi var onu takacak. Fakat onu takmaya çalışırken bu çıkarttığı tekerleği tutan ve yere koymuş olduğu dört tane vida yuvarlanıp kanalizasyon çukuruna düşmüş. Dolayısıyla vidasız kalmış dördüncü tekerlek. Ya ne yapacağım hay Allah acaba gidemeyecek mi filan diye adam düşünürken önünde e, park ettiği binanın işte üst katlarından bir yerden bir tencereden e, bakmakta olan bir kişi e, demiş ki e, kardeşim bak senin diğer üç tekerleğinde dörder tane vida var ya sen onlardan her birinden birer vidayı sök bu yeni tekerleğe tak dolayısıyla dört tekerleğin dördü de üçer vidalı olur. Bu seni... Bir tamirciye gidene kadar idare eder, sonra bir yere gidersin. Dördüncü vidalarını da oradan taktırırsın. Arabanın şoförü de bunu son derece makul bulmuş. E, adama teşekkür etmek için fakat yukarı baktığında görmüş ki önünde durduğu binanın üstünde ruh ve sinir hastalıkları hastanesi yazıyor. E, kendisine tavsiyede bulunan adama demiş ki siz burada doktor musunuz? E, Hayır demiş adam ben hastayım yani beni buraya kapattılar. Nasıl oluyor demiş. Bana çok akıllıca bir e, tavsiyede bulundunuz. E demiş e, pencereden bakan adam. Deliysek de aptal değiliz. E, şimdi fıkı bu kadar. Burada bu deli kelimesinin de aslında kötü çağrışımları olduğu için kullanmamak gerektiğini düşünüyorum. E, her akıl hastası deli değil sonuç itibariyle filan. Ama fıkra böyleydi. Ben de böylece aktarmış oldum. E, şimdi bu fıkradaki ne benzer bir durum ben karşılaşmıştım. Ondan e, kısaca bahsedeyim. E, Stanford Üniversitesi'nde okumuş olan e, varsa dinleyenler arasında onlar da muhtemelen bileceklerdir. O kampüste çok bilinen bir kişi vardı. E, Joe Euclid e, takma adıyla bilinirdi. İşte Euclid bildiğimiz Öklid yani. E, Euclid es. Evet yani Plato ve Aristoteles'ten daha sonra yaşamış antik çağın ünlü matematikçisi geometrinin e, çağdaş geometrinin hatta kurucusu olarak düşünülebilir filan e, belli ki bir takma isim yani Euclid soyadını almış e, ilk ismi de Joe ama gerçekten Joe muydu değil miydi onu da bilmiyorum. E, bu böyle saçı sakalına karışmış bir adam evsiz e, kampüsün bir yerlerinde ağaç altlarında filan yatıyor uyuyor. E, e, benim aslında e, Joe Yüklü'de çok imrendiğim bir taraf vardı. E, hiç malı mülkü yoktu. Tek bir nesne hariç e, sahip olduğu ve çok değerliydi tek bir nesne vardı. O da bir daktilo. Daktiloyu böyle e, işte naylonlara filan sararak bir yerlerde hep saklardı çalınmasın diye. Joe söylentiye göre e, Amerika'nın doğu yakasındaki işte Boston kenti civarındaki MIT e, isimli Massachusetts Institute of Technology e, Teknik Üniversitesi'nde fizik konusunda doktora yaparken şizofrenik belirtiler gösterdikten sonra işte okulu bırakmış. Daha sonra da iklimi daha yumuşak diye Kaliforniya'ya gelmiş Stanford Üniversitesi ki e, MIT'ye en benzer okul, Kaliforniya'da işte okullardan bir tanesi belki Stanford Üniversitesi denilemeyecek. Orada öyle kendi başına yaşıyor. E, saçı sakalı birbirine karışmış bir adamdı. Hiç parasız bir kişi olduğu da belliydi. E, i̇şte mesela gözlüğü kırılmış, onu bantla yapıştırmış, ayakkabısının altı parçalanmış filan. E, öyle kendi ama kimseye zararı olmayan bir kişiydi. Ve bu Joe Yuclid'in hayatta tek bir büyük meselesi vardı. O da işte kulağına bazen tehditkar şeyler fısıldayan, bazen böyle komplo teorisi tarzı enformasyon veren bir takım seslerden yola çıkarak işte FBI peşinde, CIA peşinde polis yakalayacak, onu bir komplo kurban edecekler falan bu tür korkuları vardı ve ee, sürekli dilekçeler yazarak bunu işte bir takım mahkemelere sunuyordu. Ee, kendi halini anlatan bir takım e, makaleler yazıp bunu sağda solda dağıtıyordu filan. Dolayısıyla bir e, daktilosu olması çok önemliydi. Joe Yüklid'in bu işleri daktilo yaptığı için. Fakat e, tabii bir tek daktilo olması yetmiyor. Bir de kağıt lazım. Bir de bunu fotokopi makinesinde çoğaltmanız lazım filan. E, ona da parası yok. Dolayısıyla işte sağdan soldan kendisine yardımcı olanlar sayesinde bu işi yapıyordu. Ben hatırlıyorum e, üstteki ilk yıllarımdan bir tanesinde bir hafta sonu işte böyle e, ofisten kahve almaya mı çıkmıştım öyle bir şeydi. Joy Yuclid ile karşılaştım. E, bu arada Joy Yuclid yani ben hekim değilim. Sonuçta o tür bir muayene falan da yok adam ama bazen mesela bu... Kulağında duyduğu seslerin çok arttığını ve kendisini çok rahatsız ettiğini söylediği zamanlarda böyle kafasına folyo falan sardığını biliyorum. Yani böyle olunca daha iyi oluyor. İşte dışarıdan gelen sesleri önlüyor folyo falan e, diyordu. Dolayısıyla e, gerçeklikle alakası olmayan bir takım inançları olduğu açık bir kişi fakat dediğim gibi son derecede akıllı bir kişi yani belki gerçekten doktor öğrencisiydi zamanında filan. Neyse bana dedi ki ya ben işte bu şeyler yine arttı kulağımdaki sesler. Ben de bir dilekçe yazdım işte mahkemeye vereceğim göndereceğim fakat bunu çoğaltmam lazım kağıt bulamıyorum filan çok sıkıntı sıkıntıdayım filan gibi bir şey söyledi. Ben de e, gel o zaman filan dedim. E, çünkü yani benim işte ofisimin olduğu bölümde yakınlardaydı. E, bir fotokop makinesine de erişimim vardı. İstediğin kadar çektir burada dedim. Bir sürü fotokopi çektirdi. Sonra hatta bir de kağıt aldı. Bu kağıtlar da bana lazım olur ileride biraz alabilir miyim filan dedi. Neyse o günden sonra biz arkadaş olmuş olduk. Joe Yüklü'yle birlikte. E, daha doğrusu beni seven bir kişi haline geldi. Ben yani buna Geriye doğru dönüp baktığımda daha iyi şimdi hatırlıyorum, anlıyorum ama ee, sonra da bana şöyle hala unutmadığım iyi bir tavsiyede bulunmuştu. Daha ileriki yıllarda bir gün işte ben yine böyle okulun kafeteryasında kahve içiyorum falan tezimi yazmaya çalışıyorum. Ee, Joe Yüklid yine yanıma geldi. İşte merhaba filan ben de yine bak bir şey yazdım, dilekçe yazdım sana da bir tane vereyim falan çıkarttı bir tane verdi hep böyle yanında dilekçelerle gezen bir kişiydi. Dedim ki ya sen ne iyi böyle hiç yazma sıkıntısı çekmiyorsun. Ben altı aydır bir teze başlayamadım bir türlü. işte çok zor oluyor filan. Keşke senin gibi olmak mümkün olsa filan gibi bir şey dedim. Bunun üstüne bana demişti ki ya senin işinle benim işim aynı değil. Seninki zor çünkü sen herkesin ne dediğini anlayıp onları özetlemek sonra onlara cevap vermek zorundasın. Benimse yükümlü olduğum hiç böyle bir şey yok. Ben yalnızca bir kendi derdim var işte onu yazıyorum. Sen de benim gibi bir konuda yazmak durumunda kalsan çok daha kolay yazardın. Onun için e, üzme kendini, yakında yazmaya başlarsın, açılırsın falan demişti. E, şimdi e, bence çok doğru bir tavsiye. Yani bütün doktor öğrencilerine söylenebilecek çok makul bir şey. E, ben bunu Joe Yüklü'den duymuş oldum. Hatta daha sonra da bundan e, bu dediğim olaydan 3-5 ay sonra bir okulda bir konuşma veriyordum. Ee, Joe Yuclid baktım bu konuşmaya gelmiş en yani, ön oturuyor ve ben anlattıkça işte böyle e, harıl, harıl yazıyor, not alıyor filan e, şimdi akademik konuşmalarda bazı insanlar konuşmalarını yazıyorlar daha sonra yazdıklarını bir makaleden okuyorlar e, bu benim hoşuma giden bir yöntem değil e, çünkü işte makale yazıldıktan sonra ben de okuyabilirim o kişinin okuması e, durumu daha heyecanlı yapmıyoruz, sıkıcı bir şey oluyor filan. Dolayısıyla bir irticalen, empövizasyon içeren şekli, şekilde bir performans olması gerektiğini düşünüyorum konuşmalayın. Fakat onda da şöyle bir kötü tarafı var. E, bu şekilde konuşma verdiğiniz zaman işte yüzlerce konuşma verdiğiniz halde bunların hiçbirini makaleye döndürememiş oluyorsunuz. Benim de biraz öyle bir durumum var. Neyse bu konuşmayı verdikten birkaç gün sonra Joe yükle tekrar geldi beni buldu bir yerde. Dedi ki bak ben senin konuşmanda çok dikkatle not aldım. Bütün söylediklerini yazdım. Sonra da bunları daktilöre çektim. Sen şimdi bunları böyle iticalen anlatıyorsun diyor Dolayısıyla bir makaleye döndürmeye falan da üşenirsin belki ya da zor gelir ya da ertelersin. Al bunu bu senin tezinin bir çaptığı olabilir işte bir bölümü olarak yaz kullan falan demişti. Bu da tabii yani ince düşünceli bir şey aslında ee, sağ olsun bunu düşünmüş etmiş. Şimdi buradan bu anekdoddan konuyu antipsikiyatri hareketine bağlamaya çalışıyorum. Joe Yüklüt hakkında ne düşünmeliyiz? Yani antipsikiyatri hareketinin eski zamanlara giden mesela bir takım gerekçeleri işte geçmiş yüzyıllarda akıl hastalarının ya da akıl hastası teşhisi konmuş insanların işte bir takım barınaklara ya da bakım evlerine zorla kapatılmaları orada kendi iradeleri dışında bir takım tedavilere maruz bırakılmaları. Maruz bırakılmaları diyorum çünkü tedavi olarak kullanılan yöntemler arasında bu mesela 1975 yılında e, Guguk Kuşu diye Jack Nicholson'ın başrolünde oynadığı bir film seyretmiştim çocukken. Beni de çok etkilemişti. O filmde olduğu gibi işte mesela lobotomi yapmak hastaya, yani beyninin bir parçasını çıkarmak veya elektroşok tedavisi, elektrik vermek, işte kafatasına falan gibi son derece korkunç yöntemler de var. Dolayısıyla e, antipsikiyatri hareketinin, e bence haklı olduğu taraflar var. E siyasi eee hedeflere yönelik bir amaç olarak kullanılması açısından. E, bu açıdan bakarsak e, yani Joe Yukwith ne bileyim 1990'lı yıllarda yaşamış bir olarak daha şanslı bir kişi. Çünkü eee şizofreni teşhisi var ama kimse onu zorla akıl hastanesine kapatıp işte elektroşok tedaviye falan maruz bırakmıyor. E, öte yandan ee, belki bir takım ilaç tedavileriyle e, işte bu e, şizofreni tanısı konmuş olan kişi e, başka bir hayat da sürebilirdi. Bana bu da makul gözüküyor. Yani dediğim gibi yine hekim olmadığımdan bunu bir otoriteyle söylememe imkan yok ama belki e, e, daha iyi olduğu bir dünyada Joe Yook, işte Stanford Üniversitesi'nin bahçesinde yatıp kalkan bir evsiz kişi değil de ne bileyim fizik bölümünde ders veren bir öğretim üyesi de olabilirdi. Hangisi olmalıydı ya da hangisinin olması için psikiyatrinin ne yapması veya ne yapmaması gerekirdi konusu da tam işte antipsikiyatri hareketinin en merkezi noktası. Gelecek haftada zaten konuşmak istediğimiz konu bu. Evet yani Sovyetler Birliği'nde de çok yani özellikle <gülüyor> Stalinist dönemin hakim olduğu e, dönemde de bu psikiyatrinin e, bir hapishane olarak kullanılmasının baskı aracı olarak kullanılmasının şahikaya çıktığı bir dönem olduğunu da hatırlıyorum yani okuduklarımızda. Evet Dolayısıyla yani. Dolayısıyla haksız bir şey değil yani böyle bir şey gelen normları savunmak istiyorsanız o normlara karşı çıkan insanları akıl hastalığı teşhisiyle mesela bir e, hastaneye kapatabilirsiniz ve seslerini kesebilirsiniz. Böyle şeyler Sovyetler Birliği'nde olmuş. E, ama e, bunlardan hareketle yani antipsikiyatri hareketinin bence doğru olan motivasyonlarından hareketle işte hiçbir psikiyatrik hastalık ya da rahatsızlık ya da akıl rahatsızlığı ya da ruh ve sinir hastalığı olarak teşhis edilen hiçbir hastalığın biyolojik bir tarafı yoktur. Dolayısıyla ilaç tedavisi tamamıyla bir hurafeden ibarettir. Falan demenin de bence çok yanlış olan bir tarafı var çünkü yani şizofreniden ya da bipolar bozukluktan rahatsız olan insanlarla karşılaştığınız ve çok ciddi durumlarda olduklarını gördüğünüz ve bu insanlara ilaç tedavisiyle nasıl bir nereden nereye gelebildiklerini gördüğünüz zaman aslında anlıyorsunuz ki bu işte bu bir hurafeden ibaret demek. En başta bu insanlara büyük bir haksızlık. Dolayısıyla burada böyle biyoloji ile psikoloji arasında ince bir denge tutturulması gereken ilginç bir konu var bence. Antipsikiyatri hareketi de tam buna parmağını basıyor. O yüzden de benim özellikle ilgimi çeken konulardan bir tanesi. Evet öte yandan da tabii çok sayıda, muazzam sayıda şey ilacı bu, dedi, psikiyatride kullanılan ilaçlara da Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle son rakamlarda artık %40 gibi filan bir Şeye ulaştığı gibi bir istatistik okuduğumu da hatırlıyorum. O da tabii çok başka bir sorun yani. Endüstrileşmiş evet, olması yani. Efendim? Kesinlikle çünkü e, antidepresan e, kullanan milyonlarca insan var örneğin ve e, antidepresan üretim endüstrisi milyonlarca milyarlarca dolarlık bir endüstri böyle olduğu zaman tabii bu herkesin para kazanmak isteyen herkesin ağzının suyunu akıtıyor evet. ve mesela psikiyatriyle hiç alakası olmaması gereken Google falan gibi teknoloji şirketleri bu konuda e, araştırma yapmaya başlıyorlar yatırım evet. yapıyorlar çünkü buradan para kazanabileceklerini görüyorlar e, bunlara dikkat e, çekmek bence çok önemli ve e, tıbbın belki başka her alanından daha e, acil bir şekilde bu ruhyesine hastalıkları e, konusunda paranın nereden geldiği, nasıl harcandığı, işte kimin nasıl manipüle edilmeye çalışıldığını falan e, dikkat etmek bence hayati önemli. Ben böyle düşünüyorum. Ama yine tekrarlayayım bütün bunlardan hareketle işte akıl hastalığı denen şey bir hurafeden ibarettir işte depresyonda olan kişiye git bir bardak su iç, bir dolaş, hava al, iyileşirsin demek ya da bu geçici bir mutsuzluktan ibarettir. Bunun ötesinde kendini beyinde ifade eden bir, bir bozukluk söz konusu değildir diye iddia etmekte bence hem yersiz hem de sorumsuzca bir davranış. Tehlikeli, evet, yani. tehlikeli de bir davranış. Bu açıdan işte bu antipsikiyatri ile psikiyatri hareketi arasında bir dengenin tutturulması gerektiği düşünüyorum. Bu dengeyi tutturmak konusunda da tabii en zor durumda olan insanlar psikiyatrların bizzat kendileri. Dolayısıyla yani... Bence işte psikiyatrin işi 15 dakika gördüğü bir hastaya bir ilaç vermek ve ondan sonra işte 6 ayda bir görmekten ibaret tabii ki olmamalı. Psikiyatrinin inceleme nesnesi insanın ta kendisi ve daha ciddi ve yakından e, dikkatli bir incelemeyi e, hak ediyor e, insan e, haliyle her, her birey e, bu açıdan da e, yaklaşmak lazım ve işte ne bileyim şeker hastalığıyla aynı şey değil e, şizofreni mesela e, ama e, öte yandan da e, işte psikiyatrinin psikiyatri söz konusu olduğu zaman ortaya çıkan e, manipülasyonlar da bir başka sorumsuzluğun göstergesi. Zaten antipsikiyatri hareketini bence ilginç kılan mesele de bunun ta kendisi. Evet yani son derece kritik bir nokta aslında çünkü bazı şeyleri de kabul etmeme konusunda yani aşı karşıtlığı da mesela antipsikiyatri şeyiyle paralel gidebilecek bir şey yani normali Bilimin bilgisini de reddeden bir tavır da e, yaygınlaşıyor. Bu Gabor Metin'in Daniel Mateoğlu ile beraber yazdığı yeni bir kitap var. Daha maalesef bitiremedim ama The Myth of Normal diye yani normal mitosu. ve Orada çok önemli noktalarına değiniyor bu toksik kültürün hayatımızda yol açtığı çarpık düşüncede belki ileride konuşma fırsatı bulabiliriz tekrar. Evet, şimdi bununla alakalı bir takım konuları gelecek hafta psikiyatrist konuğumuz Doktor Burçin Çolak'a soracağız. Ben şununla bitireyim. Burçin Çolak'la ben Şirince'de Ark isimli bir kampüsteki bir yaz okulunda tanıştım birkaç hafta önce. Arke çok güzel bir oluşum. Öğrencilerin kendi başlarına oluşturdukları ve işte bir tür alternatif kampüs fikri üzerine kurdukları bir oluşum. Arkeden de ayrıca bahsetmek istiyorum. Vaka inamide bir program yaparak birkaç ay sonra kurucuları ile işte Arke'nin kuruluş hikayesinden ve hedeflerinden amaçlarından ayrıca bahsedeceğiz. Bunu da buraya not, not etmiş olayım. Peki bu şekilde de bitiriyoruz herhalde. Evet bu şekilde bitirebiliriz. Antipsikiyatri hareketiyle haftaya devam edeceğiz. Daha sonra başka konulara geçeceğiz. Çok teşekkürler Güven Bey. Ben teşekkür Çok... ederim. kalın Görüşmek üzere.